Daha modern bir telame kara gözcüm. Daha modern olur. Evvel akrepli yelkovanın içinde kalbur, hipermarkette bir Karagözlü gözlü hacivat varmış. Bunlar hayal perdesinden insanlara seslenir, onlara tebessüm saçarlarmış. Gel zaman, git zaman, teknoloji ilerlemiş, insanlar kara gözlü izlemeyi bırakıp televizyona, sinemaya koşmuşlar. Bizimkiler Ramazandan Ramazana hatırlanır olmuşlar. Ama günün birinde... onlara Dünya Radyodan program yapar mı?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 Yüzünüz güleç olsun. Neşeniz daim olsun sevgili dinleyiciler. Kara gözüm, dikkat <gülüyor> ediyorum da sen iyice alıştın radyo programına. <gülüyor> Vallahi öyle oldu acıbat. Yalnız radyo programcılığından sıkıldım. Bizim radyodan televizyona kafa atmamızın zamanı geldi. Televizyona niye kafa atıyorsun kara gözüm? Maazallah bir şey olur. Aman acıbat. <gülüyor> Lafın <gelişi> işte. <gülüyor> yani televizyona geçmemiz lazım. Nereden çıktı şimdi? E, birader. Para orada, ün orada, şöhret orada. <gülüyor> Arada biz seninle kavga ederiz, magazin programlarına konu oluruz. Sen ciddi misin birader? Yoksa yine kinaye mi yapıyorsun? Yok yapmıyorum. Bu konuda çok pis ciddiyim Hacıivat. Hatta ben televizyon programımızın formatını bile buldum. He, neymiş o? <gülüyor> sen merak etme hacivatım. Ben buldum. Ulan sen olunca çok merak ediyorum. Ne buldun? Birader biz de star yarışması yapacağız. Aman bırak efendim saçma sapan şeyler. Bizim o taraklarda bezimiz olmaz. Olur bal gibi olur. Rating artık bezi o taraklarda olanlarda hacivat. Kısa yoldan paraları cevap. <gülüyor> Ee, nasıl bir star yarışması yapacağız biz peki? Vallahi bir çok var. Hangisini istersen onu yapalım birader. Nelermiş onlar? Mesela ÖSS star yarışması. <gülüyor> ÖSS sınavlarına çalışan öğrenciler arasında yapılacak bir yarışma. <gülüyor> nasıl fikir? ÖSS star mı? Hiç ilginç bir yarışma fikri olarak gelmedi bana Karagöz'üm. O zaman diğer alternatifime geçiyorum hemen. Apartman kapıcıları arası en çalışkan kapıcıyı bulmak için... ...kapıcı star yarışması. Yok yok, bu diğerinden de beter. O zaman şeker hastaları arası diyabet star yarışması. Ha birader sen iyice saçmaladın. Hastalığın yarışması mı olur hiç? Ee peki, peki tamam. Sen onu da beğenmedin. O zaman imam star. İmam sıtar mı? Nasıl yani? Efendim, cami imamları arası, tilavet ve kıraat yarışması. Her ilde seçilecek camide, imam star adayları gelip jürümüzün önüne çıkacak. Sonra Türkiye çapından bulunan imamlar, İstanbul Sultanahmet Camii avlusunda her hafta yapılacak çekimlerde birbiriyle yarışacak. Birinci olan imam da... Birinci olan imam da ikimizin cenaze namazını kaldırır. Karagöz, böyle yarışma olmaz. Rating değil. Tepki toplarız biz. Yapma ya. O zaman şey yapalım. <gülüyor> Buldum. <gülüyor> Afstar. Afstar mı? Evet evet Afstar. Bu yarışmada rahşan affıyla serbest kalan sabıkalar arası yapılacak. Stüdyoda bu sabıkalar için potansiyel suç işleyebilecekleri ortam oluşturulacak. Kim nefsine hakim olur suç işlemezse o Afstar olup halkın Afstar'ı olacak. Ben diyorum sen medya işine bulaştın iyice bozuldun birader. Yani Saçma tar diye bir yarışma olsa, sen kesin birinci olurdun. Aa, Saçma Star. Güzel fikir vallahi. Ama efendim, ben halimden memnunum. Öyle popstar, fosstar, bilmem ne starla uğraşamam ben Karagöz'üm. Bak sen bilirsin. Ama ikimiz beraber sunacağız programı. İstemiyorum efendim, istemiyorum. Aa, amma nazlandın birader. Yani nazı star yapsak, diye oturacak sana. Kes Star Karagöz'üm, kes star. Kes star mı o ne ya? Zırvalamayı bırak demenin starcası. Ha, Sevgili dinleyicilerimiz bugünlük hak dostum programı burada bitti. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Ha, bak bak bak son alternatifim dinleciye bak. jubile yapmış futbolcular arası futbol star yarışması. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Haa af ola af ola.